Bu şehirde yaşayan arkadaşım Abdurrahman Estibai bana pekala yardım edebilirdi. Ertesi günü yolculuk için yapılması gerekli hazırlıklarla geçirdik. Dikkat çekmemek için Zeyd'e gerekli erzakın tamamını alışık olduğumuz veç ile kralın ambarından değil de çarşıdan temin etmesini tembih ettim. Zeyd akşama kadar gerekli her şeyi topladı. 10 kilo kadar pirinç, bir o kadar un ve ekmek küçük bir tulum dolusu eritilmiş tereyağı, yeteri kadar hurma, çekilmemiş kahve, tuz ve benzeri. Ayrıca iki yeni sutulumu, bir derikova kova ve en derin kuyulara bile boy verebilecek uzunlukta keçi kılından eğrilmiş bir halat satın almıştı. Silah ve teçhizat bakımından da yeterince donanmıştık. Eğer heybelerimizde her birimiz için ikişer kat çamaşır vardı. Ve ayrıca her birimiz birer ağır abaya giymiştik ki, bunlar eğerlerimizin üzerindeki battaniyelerle birlikte, serin gecelere karşı bizi mükemmel koruyacaklardı. Haftalardır otlağa salınan develerimizin durumuna hiç diyecek yoktu. Zeyde daha geçenlerde verdiğim deve, ayağına tez, umman soyu bir deveydi. Benimki ise safkan, kuzey dönü, tecrübeli, harika bir deveydi hayilden son reşidi emirinin bineyken İbni suh tarafından bana ihanet edilmişti karanlık çökerken riyattan ayrıldık şafakla birlikte hanife vadisine vardık sarp dağlar arasında derin ve kuru bir nehir yatağı burası bundan 13 yüzyılı aşkın bir zaman önce müslümanların ilk halifesi hazreti ebu bekir'in müslüman kuvvetleriyle müslümanlara yıllarca husumet gösteren yalancı peygamber Müseylemenin kuvvetleri arasındaki o kritik savaşın geçtiği yer. Sözü geçen savaşta Allah Resulü'nün sahabilerinden birçoğu şehit düşmüştü. Vadinin kayalık yamaçlarında onların mezarları bugün bile görülebiliyordu. Öğleye varmadan eski Uyeyne şehrinin harabeleri önünden geçtik. Bir zamanlar Hanifa vadisinin her iki yamacında uzanan geniş, kalabalık bir şehirmiş. Ilgın ağaçlarının arasında yatıyor geçmişin kalıntıları. Yıkık konak duvarları, yerlerde yatan cami sütunları, şurada burada görülen saray yıkıntıları. Bütün bunlar necidde bugün görülen basit kerpiç yapılardan çok daha yüksek ve görkemli bir mimarinin varlığını gösteriyor. 150 ya da 200 yıl öncesine kadar Deriye'den Uyeyne'ye kadar bütün Hanife Vadisi'nin 15 mili aşkın bir mesafe boyunca uzanan bir tek şehir olduğu söylenir. Burası İbn Suhut ailesinin ilk merkeziydi. Söylentiye göre, Deriye Emirinin bir oğlan çocuğu olduğu zaman doğum haberi kadınlar tarafından damdan dama iletilmek suretiyle Uyeyne'nin öteki ucuna dakikalarca sonra varırmış. Uyeyne'nin çöküş hikayesi gerçek tarih çehresini ayırt edemeyeceğimiz ölçüde efsanelerle gölgelenmiştir. Çok muhtemeldir ki şehir ahalisi, Muhammed İbni Abdülvehab'ın görüşlerini kabul etmediği için, ilk Suud Emiri tarafından yıkılmıştır. Fakat, Vehhabi kaynaklı bir efsaneye göre, Uyeyni'nin bütün su kuyuları, Allah'ın gazabına bir işaret olarak, bir gece içinde kurumuş ve şehir sakinleri de böylece, burayı terk etmek zorunda kalmışlar. Üçüncü günü, öğren üzeri şakranın kerpiç duvarlarını ve burçlarını, ve evlerin üzerinde öbeklenen yüksek hurma ağaçlarını gördük ileride. Bomboş bahçeler arasında, ısı sokaklarda ilerliyorduk. Neden sonra hatırladım bugünün cuma ve herkesin camide olduğunu. Arada sırada siyah bir abayi içinde tırnağına kadar örtülü bir kadına rastlıyorduk. Yabancılarla karşılaşan kadın önce irkiliyor, sonra hızlı, ürkek bir hareketle peçesini yüzüne çekip uzaklaşıyorduk. Şurada burada evlerin gölgeliğinde oynayan çocuklar vardı. Hurma ağaçlarının tepesinde katı bir sıcaklık yalağanıyordu. Doğrucu arkadaşım Abdurrahman es evine gittik. Kendisi o sıralar Beytül Mal'den yani eyaletin hazine ve maliyesinden sorumluydu. Açık kapının önünde develerden indik ve Zeyd avluya doğru seslendi. veret, Hey çocuk. Ve hizmetçi oğlan koşarak evden çıkınca Zeyt ona, misafir var misafir diye gelişimizi bildirdi. Zeyd de hizmetçi oğlan avluda develerin koşumlarını çözmekle meşgul olurken, ben evin selamlık bölümüne girdim. Orada bir başka hizmetçi hemen kahve ocağını yaktı ve cezveyi ocağın üzerine koydu. Kahveden daha ilk yudumu almamıştım ki, avludan sesler işitildi. Tanıdık bir ses, bildik sorular sordu oradakilere ve onlar da cevap verdiler. Konak sahibiydi bu gelen. Daha merdivenlerden çıkarken henüz kendisi görünmeden, selam ve safa hoş sözcükleriyle bağırarak ortalığı şenlendirdi. Ve hemen sonra kolları açık şekilde kapının önünde göründü Abdurrahman. Abdurrahman'ın kısa kumral bir sakalı, devamlı mütebessim bir yüzü, derin anlamlı gözleri vardı. Hava oldukça sıcak olmasına rağmen abayesinin altında kürk kaftan giymişti. Bu kürk kaftan sahip olduğu en değerli şeylerden biriydi Sıbâyi'nin. Bilmeyen herkese bu kaftanın hikayesini anlatmaktan yılmazdı hiç. Kaftan Hicaz Kralı Şerif Hüseyin'e aitti bir zamanlar ve 1924'te Mekke'nin alınmasıyla birlikte Abdurrahman'ın eline düşmüştü. Abdurrahman'ı bu kaftan sırtında olmadan düşünemezdim. Coşkuyla beni kucakladı ve parmak uçlarında yükselerek iki yanağımdan öptü. Ehlen ve sehlen ve merhaba. Bu fakirin evine hoş geldiniz kardeşim. Seni buraya getiren rüzgar ne kutlu bir rüzgarmış. Ve sonra havadan sudan, bildik şeylerden sormaya başladı. Nereden geliyor, nereye gidiyordum, kral nasıldı, yolda yağmura tutulmuş muyduk? Hiç mi yağmur yağmamıştı yani? Arabistan'da sorulan bütün o mutat sorular. Yolumuzun merkezi Necid'deki Anayza'ya doğru olduğunu söyledim ona. Bu, bütünüyle doğru değildi ama bir ihtimaldi yine de. Önceki yıllarda Abdurrahman, Necid ve Irak'ta yoğun ticari ilişkiler içinde bulunmuştu ve Basra'yı da, Kuveyt'i de biliyordu. Onu bir yerler hakkında konuşturmak ve son zamanlarda oralardan gelen kimseler hakkında ağzından söz almak zor olmayacaktır. faysal Eddavish’in, Kuveyt sınırına yakın bir yerlerde olduğu söylendiğine göre diye düşünüyordum. Kuveyt ve Basra'da onun ikmal kaynakları hakkında bazı işaretler bulmak mümkün de herhalde. Abdurrahman'ın söylediğine göre, Anayza'nın tanınmış El Bassam ailesine mensup Abdullah El Bassam ki benim de eski bir tanıdığımdır. Şu yakınlarda Basra dönüşü Kuveyt'e uğramış ve isyancı grupların yaygın olduğu topraklarda seyahat etmenin tehlikelerinden kaçınarak Necid'e Bahreyn üzerinden geri dönmüştü. Şu anda Şakra'daydı ve istersem Abdurrahman benim için onu eve çağırabilirdi. Ne de olsa son misafir bendim ve benim Abdullah el baslamı ziyaret etmemdense onun beni ziyaret etmesi daha uygun olurdu. Ve dediğim gibi Abdullah Abdurrahman'ın evine gelip bizim sohbetimize katılmakta da geç kalmadı. Abdullah belki de içinde Necid'in en önemli iş adamlarının bulunduğu bir aileye mensuptu. Ama kendisi pek öyle zengin bir adam değildi. Hayatı iniş çıkışlarla doluydu. Daha çok kayıplarla sonuçlanan iş girişimleri, onu Necid'i de aşarak, Kahire'ye, Bağdat'a, Basra ve Kuveyt'e, Bahreyn ve Bombay'a kadar sürüklemişti. Bu yerlerde kimin ne olduğunu biliyor, kurnaz kafasında, Arap ülkelerinde olup biten her şeyi hakkında, ayrıntılı bir enformasyon deposu taşıyordu adeta. Ona bir Alman firmasının, benden, Kuvvet ve Basra'ya tarım makineleri ithali için mevcut imkanları araştırmamı istediğini söyledim. Firma, yüklü bir komisyon teklif ediyordu bana ve bunun için ben de bu iki şehirde meseleyle ilgilenebilecek yerli tüccarlar arıyordum. Abdullah el-Bassam, birçok isim sıraladıktan sonra şöyle devam etti. Bazı kuvvetlerin senin bir projenle yakından ilgileneceklerinden eminim. Dışarıdan durmadan mal ithal ediyorlar. Ve şu sıralarda da alışveriş çok hareketli. Öyle hareketli ki, her gün doğrudan Trieste darphanesinden büyük miktarlarda gümüş riyaller akıyor Kuveyt'e. Bu gümüş riyal sözünü işitince irkildim. Bu özel türdeki riyal, yani Maria Teresa taleri, resmi Arap parasıyla birlikte, bütün yarımada da en çok kullanılan ticari nakit durumundaydı. Treceste de basılıyor ve gümüş değeri artı basım ücreti karşılığında çeşitli hükümetleri ve bedeviler arasında geniş ticari etkinliği olan birkaç büyük tüccara satılıyordu. Çünkü bedeviler kağıt parayı kabul etmekte zorluk çıkarıyor ve sadece altın ve gümüş parayı, özellikle de Maria Teresa talerini alıyorlardı. Kuvvet tüccarlarının büyük miktarlarda bu riyallerden ithal etmeleri, onlarla bedeviler arasında şu sıralar canlı bir alışverişin döndüğünü gösteriyordu. Peki, kuvvetli tüccarlar? diye sordum elbassama. Şu günlerde niçin gümüş riyal ithal ediyorlar acaba? Bilmiyorum, dedi, yüzünde bir şaşkınlık ifadesi belirirken. Bugünlerde Irak'ta et fiyatlarının yükseldiğini ve bunun içinde Irak'a satmak üzere kuvvet çevresindeki bedevilerden etlilik deve topladıklarını söylüyorlar. Tabii bu karışık zamanda Kuveyt çevresindeki bozkırlarda satılık deve bulabileceklerine pek aklım yatmıyor benim. Bana sorarsanız diye gülerek ekledi. Irak'tan binek deve alıp Eddaviş ve adamlarına satmak daha karlı olurdu şu sıralar. Ama tabii Eddaviş'in bu develeri satın alacak parası yoktur herhalde. Gerçekten yok muydu? O gece yatmak için ev sahibinin bana ayırdığı odaya çekilmeden önce Zeyd'i bir kenara çekerek, yarın kuvvete gidiyoruz, dedim.